kıymetini bilme ve liyakatla bir yere gelme vardır Allah her türlü enaniyetten bizleri korusun tevhid tevhid deme sadece dilde zikretme bir şey ifade etmez etmez kardeşlerim bunu pastanede bir tevhid pastanesi yemeğine tevhid bisikletine binmeye benzer Tevhid, her şeyin üzerindedir. Aziz olan, ulu olana, sözde, düşüncede her hareketi ref etmedir. Bütün duygularda onu birlemedir. Allah bunu yakalayanlardan eylesin. İşte bunun hatırına, Tevhid ehli hesapsız cennete girecektir. İşte bunun hatırına, Tevhid ehlinin şahadeti önündeki meftanın dahi hesapsız cennete girmesine sebep olacak. Onun için bu basit bir mesele değil. Bu, insanın fıtratını kontrol altına alması, imanını güçlendirmesiyle alakalıdır. Bunu yapamayan ne canını verebilir, ne malını verebilir. Ne de Allah yolunu ölebilir, ne de ağzından, gönlünden Ya Rabbi, sana, sana kavuşmayı sevdir sözünü söyledi. Çünkü yapılan amemin neticesinde dua etme ihtiyacı vardır. Öyle rastgele de dua edilemez kardeşlerim. Gelmez içinde. Çünkü Allah'a güven olmayan bir insan Allah'a dua eder mi? Allah'la ipini koparmış bir adam Allah'a güvenini yitirmiş birisi ona dua eder mi? Kıraader, şunu alabilir miyim? Tamam. Tamam, tamam inşallah. Evet. Telefon etmeye gerek yok, değil mi? Al tamam, Allah razı olsun. Onun için kardeşlerim, Allah teala bir silahtır Bir çocuğa yaklaşıyana bakıyorsunuz, kafasını okşuyor, ona bir şeyler ikram ediyor ne kadar kızdı dahi seni iki kulakla diyor. Allah kendisine rahmet etsin. Emes diyor ki şu kadar sana diyor hizmet ettim. Daha bir sefer bana kızmadı diyor. 10 yaşından 20 yaşına kadar bunu düşünün. Benim de çocuklarım var. Şu an 23'ünde, 20'sinde, 17'sinde çocuklarım var. 10 yaşından 20 yaşı arasını düşünün. En sene bir insan bir çocuğa kızmaz mı arkadaşlar? He? Kızmaz mı? Kızar değil mi? Dövmez mi? Evet. Azarlamaz mı? Azarlar. mı? Ama buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışlarına baktığımızda Enes diyor ki en çok kızdığında diyor böyle elini diyor kafanın üzerine koyar böyle hafifçe gücünü hissettirir seni iki kulak mı dert ediyor? Alın toprağa gelesice dert ediyor. Kızgınlığında bile söylediğim hayır dua. Peki insan kendini Nefsî meselelerde, fıtri meselelerde eğitir, ahlaklı sahibi olursa, bunu tevhide yansıtmaz mı kardeşlerim? Yansıtır değil mi? Allah Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Ayşe annemizin dediği gibi onun ahlakı Kur'an'dır. Allah böyle terbiye etti. Allah o vahiyden bizlerin de böyle terbiye sahibi olmasının nasip etsin. Hem bizim hem de ehlimizi. Onun için gelen vahiy her ne kadar bedene girmişse o şekilde de bir şeyleri temizleyecektir. Bunu güzel yakalayalım. Yani insanlar madenler gibidir derken bizim aslımız toprak. Muhafaklı toprağın içinde Allah sen de mağfiret etsin <gülüyor> <Sönnetine affetsin. gülüyor> Allah razı olsun <gülüyor> Elhamdülillah <gülüyor> <gülüyor> Allah bizlere mağfiret etsin bakın Fatma annemiz geldiğinde kalkıp alnından yıkması onun güzel davranması çocuğuna verdiği değeri gösteriyor Bizler ise yaşantımızda çocuğumuza verdiğimiz değerler çok farklı. Bilmeyi geldiğinde sanki çocuğumuzun farkına varıyoruz. Aman bir şey mi yapacak? Aman yüzümüzü kızartacak? Aman kötü bir şey mi söyleyecek? Veyahut beni mahkum edecek bir davranıştan bulunacak. Bir, bir, bir şekil. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sevgiyi hiç esirgememiş. Çocuklarına merhameti hiç esirgememiş ve hatta bir seferinde birini bir yere vali gönderirken bu esnada torunları gelmiş, ikisi birlikte omuzuna fırmanmış, birini birine, birini birine almış, öpüp koklarken oradaki benim dokuz tane çocuğum var. Daha bir tanesini kucağıma alıp öpüp koklamadım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e senin diyor Allah senden merhameti aldıysa biz ne yapalım diyor. Ve merhamet etmeyene merhamet edilmezdir Adamı azledir. Ve Allah Resulü ve Vesselam başka bir sözünde bir insanın boynundan İslam bağı çıkarılacak olursa ilk çıkaracak haslet merhamet duygusudur diyor. Eğer o insanda merhamet yoksa İslam'ın eseri de yoktur diyor. Bakın imanın demir. İslamın. İslamsa ise ve ahlaktır kardeşlerim. Allah kalplerimizi yumuşatsın. Herkese hakkını hakkıyla verenlerden eylesin. Kişinin kendi bedeninde hakkı olduğu gibi eşinin koca, kocanın eşi üzerinde hakkı. Çocuğun ana baba üzerinde hakkı, ana babanın da çocuk üzerinde hakkı vardır bunların en başı merhamet, sevgi hep buralardan gelir. Yani kişinin kendi fıtratını eğitmekten kaynaklanıyor bunlar. Eğer bizler içimizdeki o küfre, şirke, emaniyete giden duyguları bastıramayacak olursak ki bu bastırma ancak ohilendir, Allah'ı sevmeklendir, ahireti özlemeklendir, dünyadan yüz çevirmekle olur bunlar eğer vahye doğru böyle gitmez oradan bir şeyler öğrenme yoluna gitmezsek bizler kendimizi ıslah edemeyiz bakın kardeşlerim Osman'ın şehitin olmasına bakın Armin şehadetine bakın Ömer'in şehadetine bakın neden öldürüldü bunlar onlar da bir insandı ama birer şahsiyetti Başka bir insanın ölümüyle İslam'a isim vermiş şahsiyetlerin ölümü, öldürülmesi aynı manada değildir. Allah hakkıyla nefsini ıslah eden bastıranlardan eylesin. İşte vahye gittiğimiz her noktada, her noktada bir cürh gibicek. Aleykümselam güzelimizden bir şey gidecek. Karın parın parlayacağız. Parlın pulun. Parlın pulun olmak mı güzel? Yoksa güzel elbiseli, güzel konuşan, hoş kokulu, her duyulan şeyi kendi aleyhinde gören münafık kuyla olan insanlar mı? Hangisini isteriz? <gülüyor> Hiç müminlerle, münafıkların masiflerini şöyle masaya yatırdık mı? Hiç dikkat ettiniz mi kardeşlerim? Mesela münafıklardan bahsederken onlar giyinişi önem verirler. Konuşmaya önem verirler. Gördüğün zaman halleri, hareketleri hoşuna gider. Ama onların içi boş, cehennem kütüğü gibidir diyor. Tamam, Allah emanet olun. Allah bereketli kılsın. Meminlerden bahsederken hiç böyle giymişleri hoşuna gider. Konuşmaları hoşuna gider. Hiç böyle ifadeler gördünüz mü kardeşlerim? Memin zaten güzel konuşur. Memin zaten temiz giyinir. Yamalıklı bile olsa. Aleyküm selamlar. Allah'a berekat selametle. Anlatabildim mi? İçleri boş değildir. Hep dolu doludur. Hep dolu doludur. Hiçbir meseleyi kendi aleyhinde görmez. Tanım eder. Kimle konuşursa konuşsun. Hiç umuruna bile almaz. Onun için cürüftan temizlenme, insanın kendisini arındırması vahiyin olduğu gibi salih, sadık insanlarla da olur kardeşlerim. Allah bizi sadıklarla meylesin. Rabbim sadıklardan bizleri ayırmasın. Ne zaman biz kendi nefsimize, kendi başımıza kalırsak, iblis bizimle oynar. Bu sefer etrafımızı da kendi avamelerinden olan insanlarla toplar. O zaman biz hakkı göremeyiz. Hakkı yönelemeyiz. Aleykümselamu Kanatlatımız da geldi. Amin. Hoş geldiniz. Düşünün şimdi. Herkes kendi nefsine göre bir vahiy anlayışı olacak olsaydı. Aleykümselam o zaman. O zaman peygambere gerek yoktu ki kardeşlerim. birisi Antep'ten çıkar tevhiddir. birisi Ankara'dan çıkar tevhid davasıdır. birisi İstanbul'dan çıkar tevhid davası herkes kitap şimdiden herkes hak yolda bunu söylerdi. hakkın emri yerine gelmezse hakkın dediği gibi gündeme gelmezse bu nasıl hak olur Allah bizi kendi rızasına eren kendisinin razı olduğu amelleri işleyenlerden eylesin. Bu dava hak davadır. Kendine dikkat eden, kendini koruyan insana yoldan çıkanların hiçbiri zarar veremez. Bu Allah'ın feyninatıdır, vaadidir. Allah'ın bunu ameliyenlerden Dur. İmam-ı Gazali Hazretlerinin 40 hadis yok ama iman Nerevi'nin var. Asıl onun çıkarttığıdır. İmam-ı Gazali'nin mi varmış? Var. Bilmiyorum. Ben bunu yürümün ciletiyle aynı sıralamaya geldim bulamadım. Doğrudur. Hadistler hep peygamberin sözü olduğu için. Tamam. Saray inşallah. Görüyorsunuz. Belki tam sözümüzü teyit eden bir Müşteri geldi. Peygamberimizin sözü olmasına rağmen İmam-ı yazdığı 40 hadis arıyor. <gülüyor> Onu bulmazsa almaz. Bir ayet var hakkında. Yine gidecek o ayete bilmeyen İmam-ı Gazani'nin 40 hadisini olacak. Öyle mi? Soptum böyle. Vallahi ben Musa gericiyim, çok gericiyim. O sahabe devinde kalmayı tercih ediyorum. bu tarafa çıkmaya hiç niyetim yok. Demek istediğimi anladınız değil mi? Gelir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın amcısıdır yakasını çekiyor. Boğazına kıpkırmızı iz oluyor. Dönüyor. Bir şey mi Musa yapsın bunu. Allah'ıma vurdumun dur aşağı. Doğru mu? Rahasa bakın. Beynime iz oldu diyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey mi istedindir? Bakın demek ki nefsin terbiye yapılan hareketi sabır karşılığında insana birçok hayrın doğmasına sebep oluyor işte her sözde, her işte her amelde Allah'ın umulama noktası burası Allah bizi anlayanlardan eylesin kardeşlerim bu ince noktaları yakaladığımızda biz zaten kendimizi eğitir, üzerimizdeki cürüfü atar, parın parın parlarız. Ne kadar dürüst, ne kadar olgun, ne kadar ahlaklı, ne kadar vakarlı, düşüncesi yerinde, doğru, feraset sahibi, ileri görüyor. Bunlar hep sabrın neticesidir. Ama meseleye kör bakan insanlar, kör düşünen insanlar, oldukları hali bile değerlendirmekten aciz insanlardır. Bakın sahabelere, Allah kendilerine rahmet etsin, çokça bulundukları bir ortamda birisi soru sorduğunda inanın cevap vermekten hepsi kaçınmıştır. Belki de en gençleri cevap vermiştir. Allah bizlere mağfiret etsin. Bugün davet adı altında işlenen cinayetlerin haddi hesabı yok. Dinini bilmekten acil insanların, öğrenmekten, yaşamaktan acil eden insanların ortaya attıkları fikirler ki sanki İslam birilerinin sorduğu soruya cevap müessesesiymiş gibi onlara cevap aramakla meşguller. Şimdi bakın, Peygamber Aleyhisselam'ın öğretme uslubuna bakın. Allah aşkına soruyorum, okuduğunuz bir ayette, gördüğünüz bir hadis sizi teşvişe, tereddüde ve inkara götürüyor? Yoksa okumuş olduğunuz bir ayet, duymuş olduğunuz bir hadis sizi iknina'na, huzura, gürene ve Allah'a teslimiyete mi götürüyor? Hangisi kardeşlerim? Hiç düşündük mü? İşte dün adına olsun, hangi mesele olursa olsun, duyduğumuz her meseleyi böyle değerlendireceğiz. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişinin diyor, her duyduğunu nakletmesi kendisine yalan namının kafidir diyor. Okuduk mu bunu? Dünyanın alimi de olsan, her gelene böyle kabul edip aktarsan, senin nerede doğru, nerede yanlış söylediğini kim yakalayabilir? Sen bile yakalayamazsın ki başkası yakalasın. Doğru mu? Ama her duyulan mesele Allah'a ve Resulü'nün götürülürse, Allah'tan dediğimiz şeyin içi Allah'tan doldurulursa, Allah bizi temizler bize güven verir. Rabbim iyi olanlardan evlisinizler. Kardeşlerim, birbirimizi eğitelim. Ahlarken eğitelim. Ahlarken eğitemediğimizi ilerlerle eğitemeyiz. Birbirimize sabırlı olalım. Bunu yaptığımız zaman bedeline bakın şimdi. Hiçbir gölgenin olmadığı sadece arşın gölgesinde gölgelenecek ve orada Allah'ın selamına nasır olacak insanlardan olmayı arzular mıyız? Öyleyse sabırlı olacağız. Dünyanın eziyetlerine, çilesine bunları sabırlı olma, Allah için bir şeyler yapma inanın insana çok şey kazandır. Haçtayken, Arafat'a giderken tırlar gördüm böyle. İnsanlar böyle illa benim tırımdan bir şey al gibi böyle gözüne bakıyor. Hep böyle bir ikram ediyor. İkram ederlerken gözlerine baktım adamların içi gülüyor. Yani bugün Rabbim'e bir şey yaptım. Kardeşlerim hacca gidenler görmüştür o insanların ne ismini biliriz ne de daha sonra görsek tanırız doğru mu ama adam birileri zevk-i sefa yaparken uydular kalpler yaplar peşindeyken adam oraya gelmiş sırı tutmuş içine gücü nispetinde yiyecek içecek göndürmüş gelen insanların renk isim neden olursa olsun ayet etmeden etmeye adamış. Bu büyük bir meziyet değil mi? Allah böyle hayır işlemeyi, böyle hayırlara hepimizin nasip etsin. Kimi ilminle yazar çizer, kimi elinle, kimi nasihat etme. İstedikten sonra bunun hepsi olur. Hepsi olur. Yeter ki Hakkın rızasını isteyelim. Öbür türlü de bir şeyler olur. İnsan, şen, şöhret peşinde koşmaz mı? İsim peşinde koşmaz mı? Koşar. Ama cehenneme giren ilk üç kişinin hadisini okursanız, halkın gördüğü zahiren, alim, zengin, şehit, cehennemin köşelerini süsleyecek. Allah bizlere acısın. Böyle hasretler gizli bile olsa Rabbim bizlerden alsın kardeşlerim. Hakikaten insan kaliteyi görmeden, kumaşı görmeden üzerindekini kadife zanneder. Bursa atlas kumaşı zanneder. Onun için Allah Azze ve Celle ahireti uman Allah'ı zikredenler için en güzel mümine Allah'ın Resulü diyor. İşte kumaş orada. ölçü de orada. Numune orada. Allah oraya da eylesin. Orayı görenlerden eylesin. Muhakkak ki kardeşlerim alimler de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasçılarıdır muhakkak biz dinimizi onlardan öğreneceğiz. Muhakkak bizim önümüzde bunlar hidayet meşaleleridir. Bunları aklımızdan bir an olsun çıkarmayalım. Ama çok dikkat edelim. İnsan birinden istifade ederken onun güzelliklerini aldığı gibi kötü hasletlerini de otomatikman alıyor. Onun usluğunu aldığı gibi onun yanlış düşüncelerini de alabiliyor. Onun için Allah aşkına çok dikkat edelim. Doğrular her zaman Allah'tandır kardeşlerim. Düşünün, bir saygı yapmış olduğu hizmetlere bakın. Davut'taki bir sabrına bakın. Allah'ı sevdirmek için bir uğraşlarına bakın. Kendi nefsini bile Heba ederek yıllarca hapiste kalmış mı bu adam? Doğru veya yanlış yaşandı. ona girmiyorum bakın. Girmiş değil mi? Davet için adam neler yapmış? Hakikaten övülmeye, hakikaten takdire şayandır. Kim ne derse desin. Ama bugün yapılan hal, hareket, gidişat doğru mu? küfrün ta başındakine bile tek gözlü deccal diyen birisi peşinden giden insanlarsa küfrün veziri olmuşlar. Adeta tankı, topu, halısı olmuşlar. Onunla Müslümanları gözler gibi beziyorlar. Doğru mu yanlış mı? Onun için hakkı anlamak gerekir. Örnek dedi mi Allah'ın Resuludur. Nihane dediğimi Allah'ın Resuludur. Biz hiçbir zaman hiçbir yerde örnek arama ihtiyacında olan insanlar değiliz kardeşlerim. Biri mehlime çok dikkat etmek gerekiyor. Hakikaten dikkat etmek gerekiyor. Muhakkak onlar Allah'ın dinde kalplerini açtığı insanlardır. Ama alimleri gözetleyin kardeşler. Allah kimi severse dinde onu anlayışlı kılar. Anlayışlı olanı seçin. Anlayışsız olanlara dikkat edin. Onlar sizi cennete götürmez. Allah bizlere mağfiret etsin. Peygamber'in mirasından Azıktanan, rızıklanan samli kulların arasına bizleri de karsın. Kardeşlerim nasıl ki vahide Allah Resulü İslameti ve Selam dahi ben de sizin gibiyim diyorsa Allah da bizi öyle olanlardan eylesin. Bunlar kesin çizgili ölçülerdir. O nasıl ki göğe bakıp vahiy bekliyorsa biz de bütün meselelerimizde oraya dönme mecburiyetindeyiz. Dönmedikçe ıslah olmamız mümkün değil. Allah her meselede, ilimde, öğrenmede bile bizleri sabırlı kılsın. Talebelikten bizleri kurtarmasın. İşte o zaman insan öğrendikçe üzerindeki kiri atacak, yumuşayacak, Kötü hasletleri gidecek. Bu sefer şubeler hep kemale erecek. İşte onun keyfine doymak Hayalı olan, Hilinli olan, Nasiyatı dinlenen, Yaşantısı sade olan, Mütevazi olan, Öldükten sonra arkasından bir tek kişinin kötü söz söylemediği bir insan olmak mı daha hayırlı? Yoksa, Facir, Onu bunu çekiştirelim kötü söz söyleyen, insanların şerine uğraşan, elindekine göz diken, nefis mi olalım kardeşlerim? Kazandığımız dağlar gibi olup, insanlara mı dağıtalım? Yoksa Allah'ın rızasına mı verelim? Allah bizlere merhamet etsin. Kendine merhametli olan, eşine, çocuğuna, yakınza, komşu, hepsine, hakkıyla değerini verenlerden eylesin bizlere günahları isteyerek bilerek değil ağlayarak gözyaşı dökerek işleyenlerden eylesin diye. İnşallah bu sözü yanlış anlamazsınız çünkü öyle bir hale gelmişiz ki artık günahlar o kadar rahat işlenmeye başlamış ki bu da kalpleri öldürmeye, kalpleri söndürmeye, amellerin de öyle lanetle işlenmesine sebep kalmış. Allah bizlere merhamet etsin. Öyle arkaya atıp da kalpleri katılaşanlardan eylemesin. İşte bunların hepsi hep vahiyle kardeşler kardeşlerim. Hep vahiyle. ile. Bir tarla düşünün tarlayı ne kadar sürerseniz ekiminiz o kadar güzel olur taşını, çakılını ne kadar ayıplarsanız ekim de o kadar güzel olur bakmaya doyamazsın onun verimine harcamakla ne yapamaz fırsat bulamazsın bir insan ki ahlakı çok güzel dili dürüst gözü emin kulağa hayra bakar burnu güzeli koklar ayağa hayra gider ve bu insan hayırlı de kim hayırlıdır kardeşlerim Allah bizi bunlardan kılsın ama bunun hepsinin olduğu yer vücuttaki et parçasıdır o et parçasını düzeltelim ağza girene çıkana dikkat edelim vahiyden haşır olalım o zaman Allah bizi sevseydi ben öyle insanlar tanıyorum ki ya hocam benim kafam çok kalın hiçbir şey anlamıyorum şuradan gidiyorum unutuyorum olabilir böyle bile kalın satın alınır tiner dökülür inceltilir her şeyi incelten bir şey var. İnsanın inceldiği nokta tevhiddir. Allah'ın sevgisidir. Allah'a muhabbetidir. Allah'a kavuşmadır, hesaptır, mizandır, cennettir, cehennemdir kardeşlerim. Bunları duyup da kalbi incelmiyorsa, yumuşamıyorsa artık ne yumuşatır bilmem. Onu da yumuşatacak bir şeyler var tabii koca koca kütüklerin ateşe girdiğinde nasıl kül olduğunu görüyorsunuz değil mi? <Gülüyor> Allah ateşte değil de kalırta yumuşanlerden eylesin. Allah korkusundan taşlar bile su fışkırtmış. Rabbim Allah'ın korkusundan gözyaşı döken ve seher vaktilerinde tövbe Allah'tan mağfiret dileyenlerden eylesin. Cuma'nın her hayrını bizlere nasip etsin. Cuma'nın kıymetini bilen onun bereketini bilen Allah'a hakkıyla hizmet edenlerden eylesin bizlere. Ömrünü bozuk para gibi harcayanlardan değil hep hayırda uğraşanlardan eylesin Allah her türlü fitneden hücuddan fısıtan bizleri beri buyursun kardeşlerim Allah razı olsun Ebu güzel sözleri var yakalıyor musunuz nasıl bizi diyor bu sanal ortamda diyor bir araya getirdiyse yarın cennette de diyor böyle saf temiz bir şekilde bir araya gelmeyi nasip etsin diyor ya ben de amin diyorum duasına hakikaten saf temizdi arkadaşımız Allah daha güzeli nasip etsin duaları bile tertemizdir hakikaten tertemizdir tanırsanız siz de çok seversiniz Haçtaki böyle kasetlerini duymuştum ben bir zaman tanımadan önce ey İslam kardeşim böyle derdi yani tanımadığı bir insana öyle canı gününden böyle bir hitabıyla bir çağırması var ki bu saflığı, temizliği ifade eder. Allah bozmasın. Bizleri de bozmasın. Saf, temiz bir şekilde birbirimizi sevmeyi ve benim için sevişenler nerede dediğinde orada toplanmayı tepize nasip etsin. Sübhanike Allah'ımna ve bihamdike eşveden la ilahe ilahe ente As-salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <gülüyor> <gülüyor>